Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap, Kerem Doğan ve Evrim Demirören. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ee, Açık Radyo 94.9'dayız bir kamusla güreş programında. Sakin bir Eylül sabahında Evet herkese iyi bayramlar dileyelim Evet Dinleyicimiz Asuman Akbabacan'a çok teşekkür edelim Evet sevgili Asuman Akbabacan destekçimiz olmuş ee, Biz bayramınızı tebrik ediyoruz ee, Ve kurban olarak anılmasın diye hiçbir şekilde hayvan seçmemeye bugün özen gösterdik Pirinci seçtik sözcük evet. olarak. Ee, hatırlarsanız buğday ve e, mısırı yapmıştık. Pirincin hakkı kalmasın dedik. Hatrı da kalmasın aynı zamanda. Evet. Bu arada yayındaki arkadaşlarımıza da teşekkür edelim. Evet. Andrei ve Robi'ye. İle birlikteyiz. Günaydın sevgili dinleyiciler. E, Kamusla Güreş Twitter adresimizden görsellerimizi e, ve daha sonra yayınımızı görebilir, dinleyebilirsiniz. Hı hı. Başlıyoruz. Evet, pirinç. Efendim, pirinç deyince ilk aklımıza gelen sözcükler nedir diye Kerem'le konuştuk biraz. Bir Türk olarak pilav geliyor <gülüyor> önce aklımıza. Evet, pilavla birlikte bir, bir yandan da o kadar çok arttı ki değil mi pilavcılar. Çok değil mi? Evet. Her köşe başında. He Nedense hep köşe başında oluyorlar bir de Kadıköy'de bulgur en Bulgur pilavı değil ama pirinç pilavı. Evet. Yani bulgur hani şey ek yemek gibi düşünelim. Ana yemek hep bulgur pilavı, şey pirinç pilavı. evet. E tabi çok meşakkatli bir süreç tabi pirinç ekimi onlardan bahsedeceğiz ama işte emek aklıma geldi benim işte evet. bereketli olması. Bu sefer sözcüklerimizi başta söyleyelim dedik çünkü Hı -hı. çağrışımlar da onları beraberinde getiriyor. Uzak doğuyu da direkt aklımıza getiriyor. Tabi uzak doğu güney doğası özellikle. Coğrafya olarak bir şeye dikkat ettik. Batıya gittikçe pirincin önemi ve mutfaktaki yeri azalmaya başlıyor bazı istisnaları var ama. Tabii hani batı ama bir çizgi çekmemiz lazım galiba İtalya İspanya'dan sonrası evet. diyebiliriz. Daha doğrusu İtalya İspanya e, bir takım pilavlarıyla yani risotto ve paellasıyla söyleyelim hı hı. E, pirinci kullanıyor ama e, gerek kuzey gerek ortada pek yok. Evet yok. Hatta ee, Cedric arkadaşımızdan tüyü aldık değil mi? Evet, <gülüyor> e, arkadaşımız e, Fransız mutfağında bizim e, sütlacımıza benzer... E, ...pirinçli bir sütlü tatlı e, olduğunu... ...onun dışında da pirincin hemen hemen hiç kullanılmadığını söyledi. Onun yalancısı efendim. <gülüyor> evet, <gülüyor> ama doğuya gittikçe e, artıyor. Tabii kadim bir yani bir bitki aynı zamanda tabii yani... O, ...onu da söylemek gerekiyor. Öyle. E, bir de sıtma aklıma geliyor benim tabii... ...sinek aklıma geliyor... <gülüyor> ...sulak yerlerde yetiştiği için... Evet. ...çeltik direkt pirinçle anılan... ...bir sözcük, zaten Hı -hı. kabuğu ayıklanmamış... ...pirince verilen isim... Evet. Ee, ...bu tip çağrışımları var... Ee, ...biraz sözlüklere bakalım istersen... ...Didemciğim... Bakalım. Ee, ...TDK'de cim. ne ke. var... ...K, evet. evet ben... <gülüyor> ke. ...K, evet evet... <gülüyor> ...Farsça'dan geldi... ...söyleniyor, pirinç diye geçiyor Farçada Botanikte buğdaygillerden kökleri bol su içinde yetişen bir bitki oriza sativa latincesi de hı hı. Ee, onunla ilgili de, bilgiyi de vereceğiz. Ee, bu bitkinin besin olarak kullanılan tanesi pirinç. Ee, pirinç taneleri var. Ee, astronomide geçiyor. Bu bilgiye ben ilk defa ulaştım. Yani. Ben de, ee, evet böyle öğrendim. Güneşin ışık küresinin yerden yani yeryüzünden görünen yüzündeki tanecikleri. Evet. İyiymiş. Ee, pirinci su kaldırmamak deyimi var mesela. Bu alıngan çabuk darılır olmak şakadan anlamamak anlamları ihtiva ediyor. Bir de çeltik senin de bahsettiğin gibi yine farsçadan geliyor. Farsçası şeltük e, kabuğu ayıklanmamış pirinç anlamı var. Evet bizde kullanılan e, yani pilav dahil hem çeltiğin hem e, pilavın hep Farsçadan geliyor oluşu hı hı. dikkat çekici bir de pirinç e, biz tabi eş sesli bir sözcük seçtik sevgili dinleyiciler Bakır çinko katarak elde edilen sarı renkli alaşıma da pirinç deniyor hı hı. ama biz tahıl olan pirinci bugün ele alacağız Bakır ve çinko değil mi? Evet öyleymiş hı hı. Sözlüklerimizden neler var başka? Sevan'dan ee, yaralandık ki evet, Sevan Nişanyan'dan. kelime baz var elimizde Hı -hı. Nişanyan'dan. Orada şöyle bilgilerle karşı karşıyayız. Ee, Güney Hindistan'da çıktığını söylüyor Sevan Nişanyan. Hemen bugün kaynaklarımızın bazıları birbirleriyle çelişiyor ama biz hepsinden söz edeceğiz. Murat Belge'nin... ...tarih boyunca yemek kültüründe... ...Kuzey Hindistan çıkışlı olduğunu söylüyor. Evet. Ama asıl... ...sözcüğün kökeni daha çok Nişanyanı... ...ilgilendiren bir şey. Hindistan'ın... ...Hint Avrupalı kavimler gelmeden önceki... ...yerli dili olan Dravit dilindeki... ...adı Vrinka. W ile yazılan bir Vrinka bu. Eee... ...ama bu bir e, daha çok tahmin... ...çünkü e, Dravit sonrası dillerde... ...yani Tamilce'de... ...işte Telugu dilinde, Malaya dilinde falan... ...hep e, bu Vrinka'nın türevleri kullanılmış... ...böyle Vriza, Vriha gibi sözcükler... E, ...keza Zazaca'da Riz kullanılıyormuş... E, ...o yüzden tahmin e, bu yönde... E, ...tahmin evet. işte arkeolojik e, buluntular artmaya başladıkça... E, Verilerde değişiyor ister istemez. Onunla da ilgili biraz. E, ben de e, Profesör Doktor Bahattin Ögel'in e, Türk Kültür tarihine Giriş kitabına baktım. Orada Kaşkarlı Mahmut'a göre işte 11. yüzyıl Türklerince e, tuturkan e, pirinç ve dövülmüş pirinç demek imiş. Hı hı. Tuturkan. E, Uygur Türklerinde görüyoruz. Özellikle Uygur Türklerinin tıp kitaplarında pirinç suyu içine bir şeyler konup içilmesi ...ise şöyle tavsiye ediliyormuş... ...Tuturkan Suvinta içgil ...belki telaffuzunda yanlışlık olabilir ama... ...ama kimse anlayamaz bunu evet. herhalde... Şey. <gülüyor> bilim evet. insanları dışında... ...eski Türkler pirince başlangıçta... ...daha çok tuturgan diyorlardı diyor... ...Türklerin henüz Orta Asya'dayken... ...Anadolu'ya gelmeden önce... ...pirinç sözünü kullandığına dair bir belge bulamadık... ...ancak pirinç sözünün Farsçaya... Sanskrit dili tesiriyle gelmiş olduğunu da... ...umumi olarak kabul edilmiştir diyor. Hmm. Hatta eski Yunanca'daki... ...Oriza, Biriza sözlerinin... Sanskrit dillerinden gelmiş olduğu... ...Victor Hayn tarafından... ...ileri sürülmüştü diyor. Hmm. Ama bir... E, ...başka bir araştırmacı... ...Hübschmann diye bir araştırmacı ise... E, ...hatta İranist diye... ...tanımlıyor. Bu sözün eski İran'daki... ...Avesta çağında... veranja ve... Daha sonraki İran dillerinde de virinci olabileceğini ileri sürmüşlerdi diyor. Hmm. Çok geçmişte olunca böyle tahminler artıyor. Ben de seven, nişan yandan şunları ekleyebilirim. Seninkini güçlendirebilecek bir el olarak. Sonuçta Farsça'da virinç, B ile olan e, Doğu Lehçesi'nde kullanılan e, bir şekli. Ve e, Selçukluların ilk defa e, aldığı bu sözcü e, tahmini var gene. E, Kerem'in bahsettiği bu Yunancı'daki ...Oriza'dan da ilk söz eden... ...Büyük İskender'in vakanüvisi... ...Aristobulos, Hint yiyeceğidir... ...demiş. Hı hı. Ee, Milattan önce 320 yılında. Keza bu Latince'ye benzeyen... ...Fransızca'da Riz deniyor. İngilizce'de Rice, Rice, İtalyanca'da... ...Riso, Almanca'da da... ...Rice ama Reis gibi... ...yazılıyor. Hı hı. Ee, bu şekilde evet. İspanyolca'da da... ...Aroz, birbirine çok benziyorlar. Evet. Deyimlerden de bahsedip diğer konulara geçebiliriz. Ee, bir ayıkla pirincin taşını vardır. Zor bir durumla karşı karşıya <gülüyor> kalındığı zaman kullanılan. <gülüyor> Program öncesinde muhabbet ederken annelerimiz eskiden... Ee işte pirinci, bulguru ayıklamak için fasulyeyi ayıklamak için bizim elimize zorla evet. ittirirler. Her şeyi şey. mercimek, ee, nohut <gülüyor> evet değil mi? Hatta konuştuk Kerem'le neden öyleydi? Şimdi o kadar fabrikasyon oldu ki her şey evet. e, temizlenerek pırıl pırıl geliyor Çok yani. Çok pırıl pırıl hatta neredeyse bütün pirinçlerin bütün mercimeklerin büyüklükleri <gülüyor> aynı kunduk büyüklüğünde taş olurdu e, gerçekten çok evet. büyük olurdu gösterirdik bu kadar da var. Hatta bazen yemek hani, o fark edilmezdi Yemeğe karışırdı işte malum durumlar oluyor. Evet, işte. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> evet doğru. Ayıkla pirincin taşını dışında bir de dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak var. Bunun payasa pirince giderken evdeki bulgurdan olmak versiyonu da varmış. Payas neymiş efendim? Payas da bir yer. Dimyat Mısır'da bir liman. ...Payas'ta hmm. Hatay'ın bir ilçesi. Aslında hep güney geldiği yerle ilgili... ...hatta bir hikayesi var bunun. E, bu Dimya'ta... E, ...işte pirinç ticareti... ...için giden bir tüccar... E, ...soyuluyor gemisi yolda... ...korsanlar tarafından... ...bütün parası da alınıyor. Hmm. E, beş parasız dönüyor memleketine... ...bu arada memleketinde de buğdayını... ...bulgur tüccarlarına sattığı için... ...hiçbir şey kalmamış. Hmm. E, bu hikayeden geldiği bu deyimin... ...söyleniyor. Güzelmiş. Bu arada... evet. E, ...pirincin biraz daha değerli ve zor bulunan bir şey olduğunu da öne çıkartıyor. E, simgeler sözüne baktım yine Esat Korkmaz'ın. E, Tabi hani bu pirinçten bahsederken Çin'den bahsetmemek e, biraz abes olacak sanırım. E, Çin halk inancında simgesel anlamda kötü ruhları uzaklaştırma gücüymüş. E, pirinç taneleri ise Çin kültüründe simgesel anlamda imparator anlamı içeriyor. Evet. ...atarak saçarak pirinci ziyan etmek ise... ...Çin kültüründe simgesel anlamda... ...çiçek hastalığına yakalanmak... ...ya da yıldırım çarpmak. Ha, bizde de o pirinç tanesi bırakırsan... ...arkandan ağlar muhabbeti vardı... ...çocukken. Ha, ben duymamıştım Öyle, mi? Öyle Aa, mi? Evet çok böyle kalırsa... ...ne kadar işte bırakıyorsan... ...yok o kadar çocuk olurmuş... ...ya da ar arkandan ağlarmış gibi... ...çeşitli tevatürler. Ee, devam edeyim ben... Ee, ...simgeler sözünde. Çin tasarımlarında... ...imparatorun dokuz ya da on iki var Bunların içerisinden biri pirinç, ee, yine ejderha, dağlar, sülün, sulak bölgeler gibi pirinç de e, simgelerden bir tanesi. Bu kültürlerinde ne kadar önemli. Evet, bir de semboller sözlüğüne baktım Larus'a, batıda pirincin sembolik kullanımı yeni evliliklerin üzerine... ...iyi pardon yeni evlilerin üzerine pirinç serpmekle sınırlı kalıyormuş... ...bu hmm. uygulama da Hindistan'dan gelmiş... Hmm. ...o da muhtemelen işte bereketli olsun diyerekten herhalde... ...pirinç taneleri evet, değil mi? Evet bir sürü tane... ...bereket o zaten yazıyor bir takım kaynaklarda da... ...o yüzden serpildiği yani... Hı -hı. ...istersen bir şarkı arası verelim... ...verelim sen hikayesini de anlat aslında... ...evet yani yedi samuray filminden... E, ...bir soundtrackinden soundtrack bir parça dinleyeceğiz... E, ...filmin e, konusu... Japonya'da iç savaş döneminde köylülerin zor durumda kalmalarıyla ilgili bir karışıklık söz konusu ve haydutlar köylere gelip köylülerin özellikle hasat dönemlerinde özellikle de pirinçlerini gasp ediyorlar. Bunun üzerine köylüler de samuray kiralamak durumunda kalıyorlar ve onlarla haydutlarla samuray mücadele, samurayların mücadelesi, köylülerin mücadelesini anlatan Yedi Samuray filminden Sonunda gelecek. Sonunda pirinçlerine kavuşuyorlar. Evet, evet dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş pirinç sözcüğünü ele alıyor. Pirinç mücadelesinin de çok e, merkezinde yer aldığı 7 Samuray'ın soundtrackinden bir parça dinledik. Efendim, e, pirincin tarihine gidiyoruz yavaş yavaş. E, bakalım neler varmış bakalım efendim. Bakalım neler var. Jared Diamond'ın tüfek mikrop çeliğini kullanıyoruz gene. Tubitak yayınlarından basılmış. Şimdi olsa basarlar mıydı bilemiyorum. <gülüyor> Santaşma var. <yani. gülüyor> efendim, eski dünyada yani Avrasya ve Afrika kıtalarına eski dünya deniyor. E, pirinç Çin ve Hindistan'da ilk karşımıza çıkıyor. Hatta e, Hindistan'dan Çin'e git. ...ilk e, kökeni... E, ...Hindistan... E, buğdaygiller e, ve pirinç sık sık karşılaştırılan e, iki tahıl malumunuz. E, buğdaygiller e, protein açısından çok daha kuvvetli aslında. Ama uzak doğu e, pirinci seçmiş diyebiliriz. Hatta hmm. seçtiğimiz sözcüklerin arasına ekmek ve katığı da katsak mı diye konuştuk Kerem'le. Çünkü uzak doğu e, mutfağının ekmeği aslında e, sayılıyor Sadece pirinç. Sadece seçmekle lintil de değil aslında biraz hani coğrafik yapı da etkili yani. Doğru. Özellikle Güneydoğu Asya'da işte Endoneo ...ya işte bu... Taylan, ...sulak araziler... Evet, ...tabii yani evet onun da etkisi var... ...onun da bilgisini vereceğiz biyolojiyle beraber... Ee, ...Kore ve Japonya milattan sonra... ...birinci yüzyılda... E, ...Çin'den pirinç alıyor... ...biraz daha geç tanışıyorlar... ...Çin'in tanışmasıyla ile hayli... E, ...tanışması hayli eski... ...şimdi aslında önce e, Murat Belge'nin... E, ...Tarih Boyunca Yemek Kültürü kitabında... ...şöyle bir bilgiyle karşılaşmıştık... ...Çin'de ilk pirinç tarlalarının milattan önce... 3500'de bulunduğu... ...fakat kitap yazılalı yıllar oldu tabi... ...daha sonra yapılan kazılarda 8 bin yıllık bir e, tarla bulunuyor, pirinç tarlası, Jiangsu eyaletinde. Evet, hatta 9000 bin yıl önce de denilebilir. E, ben de bir, bir kitaptan baktım işte, Damak Zevkini, Jeopoliti, mutlak Savaşı ayrıntı yayınlarında... ...orada dokuz bin yıl önce diyor işte aynı hmm. havzada, Yangtze Havzası'nda bahsediliyor. Hı -hı. Evet orada ekilmiş, ee, şimdi oradan Murat Belge'nin kitabına geçiş yapmış oldum ben, Hı -hı. Ee, önce kuru toplara ekiliyormuş aslında ilk e, ekimi, e, Hı -hı. bilinen daha doğrusu bu. Bu çeltik tarlaları Çin'de gelişmiş bir tarım teknolojisi sonucu, bir, bir tarım devrimi denilebilir sonucu e, ortaya çıkıyor. Ee, ...ve çok emek istiyor... ...öylece emek sözcüğüne vardık... ...çünkü e, kökü oksijene ihtiyaç... ...duyan bir bitki pirinç... Hı hı. ...o yüzden e, suyun sabit kalmaması... ...sürekli hareket etmesi gerekiyor... ...o yüzden genellikle böyle... ...kat kat yapıda e, tarlalar... E, ...var, bunların görsellerini... ...yayınlayacağız programdan sonra Twitter sayfamızda... E, ...işte... ...Kerem'in dediği gibi... ...Güney Çin'de Yangtze havzasında ...ekiliyor ve e, Fransız... ...tarihçi Brodel şöyle demiş... İşte Çin'in kum saatinin tersine döndüğü nokta budur demiş. Hı, güzel bir hikaye o. Evet ben de çok hoşlandım. Çünkü e, kuzey daha fazla kaynak içeren bir yer Çin'de. Ancak e, pirincin ekiminden sonra nüfus büyük ölçüde yoğunlaşmaya başlıyor güneyde. Hı hı. E, bir yandan buna paralel şöyle bir bilgi de var. Ee, şeyin e, pirincin bu şekilde emek isteyen, verim isteyen bütün yıl boyunca ekili pasadı yapılan bir e, besin bitki olması e, kalıcı bir e, devlet e, sistemini de beraberinde getirmeli gibi bir tez var hmm. Murat Belge'nin kitabında bu kalıcı etkili bürokratik sistem merkezi imparatorluğu e, beraberinde getiriyor, getirmeli de denmiş bu ilgimi çekti sen de bilgilerini ekle ben evet, de gene yani var bir şeyler. Yine bahsettiğim kitapta Mutfak Savaşı ayrıntı yayınlarından çıkan kitapta tarihle ilgili İsa'dan önce 5. yüzyılda Herodot Herodot bahsediyor. Hintlilerin bir kabuk kabuğun içinde bulunan ve yetiştirilmeden biten darı büyüklüğünde bir taneleri var. Bu taneleri topluyor, kabuğu çıkarmadan kaynatıyor ve bununla besleniyorlar diyerek hmm, bu önemli olayı en önemli olaylardan biri olarak anlatıyor sonrasında işte İskender'in ordusu pirinci biraz daha sonra Baktriya'da, Süzyane'de, Mezopotamya'da ve Suriye'nin güneyinde keşfediyorlar ee, pirinç ardından Roma'da ilaç yapımında tanınıyor hmm. ee, ve kuşku, kuşkusuz Sasanilerin Sasanilerin İran'ın e, kraliyet mutfağında her zaman yer alıyor etle birlikte yeniyor ya da süt ve şekerle pişiriliyor daha sonra Araplar tarafından da İspanya'ya kadar yayılıyor. Aslında bu yayılma süreci de ilginç. Evet. Ee, biz bu geçmiş programlarda hep bahsediyorduk yani eski kıta yeni kıta örneklerini hmm. çok verdik. Pirincin de Amerika'da yayılması da ilginç tabi. Ee, ama tarihle insanları boğmayalım diyerekten. Murat Belge de hani birkaç şey devam, e, devam edelim istersen. Murat Belge mutfağa yavaş yavaş geçiyor. Şey demiş. E, çinli bir köylü günde eğer 3565 kalori alıyorsa bunun 3500'ü pirinçten geliyordur demiş. Evet. Ee, pirincin bu özellikle yoksul bölgelerde e, doymak için kullanılan bir şey olması noktasını da öne çıkardık. Bu yüzden mübrem sözcüğüne de varabiliriz dedik. Ee, sonuçta et ve sebzenin yanında nötr tatlı bir doyurucu katık olarak kullanılıyor hatta Murat Belge tarafsız zemin demiş hmm. hoşumuza gitti bizim bu ifade evet. üstüne her şeyi konuyor sebzede, ette, karideşte salata, fasulye, sebze, fasulye. <gülüyor> <Evet. Bizde gülüyor> yakışıyor doğudan. da yandan değil Öyle, mi? evet evet e, buharda pişiriyor uzak doğlular e, özellikle daha bol nişastalı bir e, pirinçleri var bizden buradan e, pirinç çeşitlerine hemen geçebilirim hızlıca hı hı. E, bizde en çok e, baldo, osmancık, bersani bilinir e, baldo özellikle gönen yöresinde çıkan ve daha lezzetli tombul bir e, pirinç hı hı. bersani dolmaya daha uygun e, baldo ile karşılaştırıldığında lezzeti biraz daha az diye tanımlanıyor son yıllarda Rasmin diye bir pirinç çıktı. Bu uzak doğu pirinçlerine çok benziyor. Daha ince, uzun, nemli, aromalı bir pirinç. Ee, basmati var. İran'da Amberbu deniliyor. Güzel kokan bir pirinç çünkü. Ee, mesela perde pilavında bu kullanılıyor. Şey. Değil mi? Amberbu Amber çok şairane. Bugün Amberbu. Pilav. Adını yani. duymadığım Della var. Basmati'ye benziyor. Arborio var, e, o da tombul, risotto da o kullanılıyormuş mesela. Hmm. Patna pirinci var, Hindistan'dan çıkan. Bir de günümüze gelirsek gene hani eleştiri GDO oynanmasıyla, genleriyle ilgili konuda altın, altın pirinç, pirinç var. var. A, A vitamini. Sen, sen onu şey et, <gülüyor> al konuyu istersen. Altın pirinç e, aslında savunuyorlar. Yani e, çünkü A vitamini çok fazla. Hı -hı. E, A vitaminine dönüşen elementleri 20 kat arttırdığı söyleniyor altın pirincin. Ama öyle mi gerçekten? Ama öyle mi gerçekten? E, çünkü gene GDO'suyla oynanmış. E, başta da söylediğimiz gibi buğdaydan çok daha az e, besin. Onunla ilgili örnekler var aslında. Bu e, BGST yayınları, Su Savaşları Vandana, Şiva'nın örnekleri var. Ee, su israfına neden oluyor aynı zamanda ee, yani bir altın Üretilmiş pirinç. Evet. Yani. Her 100 gram pirinç içinde 30 mikrogram A vitamini içermektedir diyor. Buna karşılık işte amarantlı kişniş gibi türler 500 misli A vitamini içermekte. Altın pirincin tükettiği suyun yalnızca küçük bir kısmını tüketmekte. Hmm. Ee, geneti değiştirilmiş pirinç su kullanımı temel alanında çocuklarda körlüğü önlemek için yaşamsal olan A vitamini açısından 1500 kat daha az verimlidir. Altın pirincin vadini ben körlüğü önlemek için kör bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum diyor Vandana Shiva. Hmm. tavsiye edelim su savaşları BGS yayınları. Evet. Ee, sonra efendim yiyecekler var ee, Tabii başta söylemiştik e, Pilavı dolmaları hatırlatıyor diye ee, bir... Bizde çok şey hatırlatıyor canım Çok çok tabii Tatlılar, Tatlılar İç pilavlar ee, Dolmalar çok Onların <gülüyor> görselini kullanacağız Herkes biliyor <gülüyor> ama ee, Pirincunu e, çok yaygın bizde Özellikle bebek mamaları ya da hmm. muhallebi Diğer sütlü tatlıların yapımında Çeşitli alkollü içecekler yapılıyor Aa, ...tabii sake var... E, ...uzak doğuda kullanılan... E, ...İran'da çilav... E, ...Orta Asya'da buhara pilavı... ...keza aslında bizde perde fi, e, pilavı olarak... ...bilinen pilav da Orta Asya'dan gelmiş... ...İtalya'da risotto... ...İspanyol'da paella dedik... Hmm. E, ...var... E, ...biraz dedi, sanata bakalım istersen... Bakalım. Ee, bakalım. filmden bahsettik... ...yine tavsiye ederim... ...çok güzel bir film... E, ...Edebiyatta pirinç adlı bir kitaba rastladım ben. Okumadım ama baskısı bitmiş. Can yayınlarından çıkmış. Su Tong e, yazarın takma adı. E, kitabın arka kapağında pirinç 30'lu yılların e, Çin'inde pek çok işe yarar diyor. Neredeyse biricik besin olmanın yanı sıra para yerine de geçer. Hem afrodüzak oluyor hem de cinsel işkence aracı. E, kitabı merak ettim. Sahaflardan bulup almaya çalışacağım. E, aynı zamanda bizde Yaşar Kemal'in Teneke romanında ee, çeltik özellikle çeltik, çeltikçi ağların yönetmeliklerine karşı gelerek ektikleri çeltik e, sıtmaya neden olunca e, o yörenin kaymakamıyla köylerin birlikte verdiği mücadeleden bahseder ben burada Orada. hemen bir giriş yapabilirim bu ile ilgili şöyle bir bilgi vardı elimde aklıma geldi hemen 15 yüzyılda Kamboçya'nın neredeyse yok olmasına neden oluyor pirinç tarlalarındaki sıtma bir savaş yaşıyorlar ve pirinç tarlaları yeterince şey yapılamıyor su hareketlendirilemiyor ve sıtma bayağı yok ediyor neredeyse evet, Hatta bizde kontrollü yapılıyor bildiğim kadarıyla Çünkü bu hmm. sıtma hastalığından muzlarıyla bulunduğu için e, devlet kontrolünde yapılıyor e, ve genelde de şehir dışlarında hani e, üretilmeye çalışılıyor hmm. bildiğim kadarıyla efendim e, dünyadaki pirincin yüzde doksanı Asya'da tüketiliyormuş ve neredeyse yüzde doksan beşi de orada e, üretiliyormuş işte bu pirinçle Asyalılar o kadar iç içeler ki biz Kerem'le çok ilginç pir pirinç tarlaları sanatı diye bir sanat bulduk resimlerini koyacağız programdan sonra Twitter'a başka ee, ne var elimizde? Muhtelif bilgilerden e, karışık söylüyoruz artık. E, çoğu hanedanı zamanında beş kutsal tahıldan biriymiş e, pirinç. Hmm. E, keza e, Tuzluk aklıma geliyor. Tuzluk. <gülüyor> Aa, i̇çine pirinç konur değil mi? Alır evet. e, nemini. <gülüyor> nemini alıyor. Bir de bir Japon pirinç tanrısı var. Daha doğrusu tahıl tanrısı o. Inari. E, ama pirinç tanrısı deyince de karşımıza çıkıyor. Koruyormuş tarlalardaki pirinci. Neyi diyormuş efendim. Ama programımızı <gülüyor> sonuna geldik. Bitiyor, evet artık. yeni evet. bilgileri tamamlayamadık. Daha çok zaman istiyoruz. Evet. İyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. İyi haftalar. Görüşmek i̇yi bayramlar. Üzere. Kamusla Güreş Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap, Kerem Doğan ve Evrim Demirören.